Münafıkların özellikleri Sözlerinden dönerler Özcan Yıldırım Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Kur'an ve sünnette münafıkların özelliklerinden biri de sözlerinden dönmeleridir. Başka bir deyişle de ahdini bozmasıdır. Kişinin ahdini bozması demek, ister Allah'a karşı olsun, ister insanlara karşı olsun, verdiği söze aykırı davranması, vefa göstermemesidir. Verilen sözü tutmak, şeriat tarafından emredilirken, sözden caymak, sözü bozmak, ahde vefasızlıksa münafıkların özelliklerinden sayılmıştır. Münafıkların özelliklerinden olan sözden cayma, insan fıtratında dahi nefret arttıran su ahlak cinsindendir. Hayatta herhangi bir kimseyle arkadaşlık, dostluk veya yakın bir ilişki kurulduğunda en ağır olan husus, kişinin sözünden dönmesi ahde vefa göstermemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Allah'ın subhanehu ve Teala fıtratlara yerleştirdiği bu husus toplumdaki güven dengesini sağlamaktadır. Dolayısıyla her ahdini bozan kişi sözünden dönen kimse toplumun kendisine beslediği güven duygusunu da zedeleyecektir. Buna Musa aleyhisselam kavminden bir örnek verebiliriz. Musa kendi kavminden söz almıştı ve kavmi bu sözü tutmayınca onlara oldukça kızmıştı. Çünkü verilen bu söz onunla kavmi arasındaki güven ilişkisinden kaynaklanmaktaydı. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü ve Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Uzun bir zaman mı geçti aradan, yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de mi bana verdiğiniz sözden caydınız? dedi. Taha Suresi 86. Ayet Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem en açık şekilde münafıkların bu özelliğine dikkat çekmiş ve bunu da alameti farika olarak saymıştır. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, ona bir emanet verilirse hainlik eder. Başka bir rivayette ise şöyle geçer. Dört şey kimde bulunursa münafık olur, kimde onlardan bir haslet, huy olursa, Onda onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünden döner, düşmanlık ederse haddi aşar, sözleşirse sözleşmeye ihanet eder. Müslüm'ün bir rivayetinde namaz kınsa da kendini Müslüman zannetse de ibaresi de geçmektedir. Söz verdiğinde sözünde durmaz demek, gelecekte iyilik adına bir söz verdiğinde vefa göstermez demektir. Hadiste zikredilen üç alamette yetinilmesinin nedeni bu üçünün geri kalanlara işaret ediyor olmasıdır. Çünkü dinle ilgili hususlar üç unsurda toplanır. Söz, fiil ve niyet. Yalan söyleme ifadesiyle sözün bozukluğuna, sözde durmamak ifadesiyle niyetin bozukluğuna işaret edilmiştir. Çünkü söz verildiği sırada sözde durmama kastı yoksa bunun bir zararı olmaz. Ancak kişi sözde durmamayı kastetmiş, sonra bir engel çıkmış veya karar değiştirmişse bu durumda kişi de nifaan sureti bulunmamış olur. Bu anlamda şu hadis rivayet edilmiştir. Kişi verdiği sözü yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir de yerine getirmezse günaha girmiş olmaz. Hadiste bahsedilen sözden vaatten kasıt hayır vaadidir. Kötü vaadin, tehdidinse yerine getirilmemesi müstahaptır. İmam Nevevi Rahimehullah şöyle demiştir. Muhakkak alimler hadisin şu anlama geldiğini söylemişlerdir. Bu özellikler nifak özellikleridir. Bu özelliği taşıyan kişi de bu özellikler bakımından münafığa benzemekte, onların ahlakını taşımaktadır. Münafıkların temel kimyası Sözünden dönmek bu güruhun kimyasında istikrarsızlık, dikiş tutturamamak ve bir ahit üzerinde sabit kalmamak vardır. Ortamın rengine göre hareket edip mangalda kül bırakmazlar. Rahat zamanlarda verdikleri sözlerin altından, yeri geldiğinde kalkma gayreti dahi göstermezler. Bu davayı rüzgarsız, yelsiz, mürefmek bir çalışma olarak ad ettikleri için en küçük bir yelde bir başka vadide oyun oynamaya başlarlar. Ahdi bozma gerekçeleri de fışkıran bir pınar misali tükenmek bilmez. Onların lehinde çuval dolusu sebep bulunurken, sizin lehinizde ise miskal zerre bulunmaz, bulunmamalıdır. Bolluk gününde ortamın etkisiyle söz verenler, günü geldiğinde nefsin aleyhinde işler cereyan etmeye başladığı zaman bir anda piyasadan sininmeye başlar. Bu ve benzeri cümleleri uzatabiliriz fakat şurası bir hakikattir ki, bu tip karakterlerde olan bir bireyle İslami davayı gütmeniz, bu yolda beraber yolculuk etmeniz çok zordur. Bugün olmazsa yarın sizi yarı yolda satacaklardır. Münafıkların hamuru olan bu karakter, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da tüm türleriyle sergilenmiştir. Yıllardır bu serginin önünden geçip duran bizlerin bunu vaka gözlüğüyle bir daha müşahede etmemiz gerekmektedir. Onların daima iş kızıştığında geri kaçmaları, sözlerini bozmaları, Medine İslam Devleti'nin kararlarını içlerine sindiremeyip farklı hallere bürünmeleri bunun örneklerindendir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem siyeri onların bu yöndeki yamukluklarıyla doludur ki ileride bunları analiz etmeye çalışacağız inşallah. Fakat biz burada ayetler ve hadisler bağlamında bu meselenin günümüzdeki İslami hareketlere, yapılara ve cemaatlere ne gibi bir ders çıkması gerekir ona değineceğiz. Münafıklar önce boş sözlerle, çumal dolusu laflarla piyasada yer edinirler. Fakat iş kendi şahsi menfaatleriyle çatıştığında ortadan kaybolurlar.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 Aslında burası İslami cemaatler için tehlikeli değildir. Bilakis asıl tehlike çanları, aşağıdaki ayette anlatılan tipteki insanların cemaatin içerisinde tıpkı bedene yerleşip de fark edilmeyen bir kanser misali yer etmeleriyle çalmaya başlar. ''Sana itaat ettik, baş üstüne derler. Yanından ayrılınca da onlardan bir bölümü söylediklerinin tersini yaparak gecelerler. Allah onların nasıl gecelediğini kaydediyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a dayan. Vekil olarak Allah yeter. Nisa Suresi 81. Ayet Evet, meselenin künhü olan ayette bu olsa gerek. Burada münafıkların portresi ve tehlikeli iç hesaplaşmaları deşifre edilmiştir. İçten kurguladıkları bir doğruları olmasına rağmen, görünürde kafa sallayıp tamam, baş üstüne demişlerdir. Bu durumun birinci adımı. Önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere, cemaat ferdenin, cemaat yönetiminin kararlarıyla karşı karşıya geleceği, kendisine has bir takım doğrular edilmesidir. Doğrularından bir türlü vazgeçemeyen, kendi doğrusundan cemaat yönetimine karşı içten pazarlıklı olan kimseler, kendi doğrularıyla cemaat arasında dilediklerinde açıp, dilediklerinde tekrar kapattıkları nifak köprüleri inşa etmişlerdir. Bununla beraber, İnşa ettikleri bu köprüyü, menfaatleri doğrultusunda aç kapa yapma yeteneğine de sahiptirler. İçi ve dışı bir olmayan, cemaat yönetimi karşısında iki büklüm olup kendi iç âlemine dönüp gecelediğinde, bunun nefsani sağlamasını yapan kimselerin bu davaya katacağı sadece tefrika ve nifaktır. Allah da bu ayette bu karakteri kendisinde kökleştiren kimselerden yüz çevirilmesini emretmektedir. Peki bunun sebebi nedir? Cemaat fertleri bir cemaatle beraber hareket ederken nelere dikkat etmelidir? Bu problemle yüz yüze kalmamak için itaatlerini nelerle güzelleştirmelidir? Bir iç huzuru, gönülden itaat. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Nisa suresi 59. ayet. İslami bir yapı içerisinde hareket edenler için bu ayeti düstur edinmek kaçınılmazdır. Zaten toplu işlerin düzenli ve verimli olabilmesi için de bu şarttır. Fakat burada önemli olan husus, birey buna kelhen mi yoksa gönülden mi itaat etmektedir. Şurası bir gerçektir ki cemaat yönetimi bireylere bir konu hakkında emrettiği vakit iki tip insan ortaya çıkmaktadır. Birincisi, verilen emrin doğru isabetli olduğuna gönülden kanaat getirip itaat eden kimse, İkincisi, verilen emrin yanlış olduğunu, aslında başka türlü yapılırsa daha iyi olacağına kanaat edip yine de itaatin dışına çıkmamayı isteyen kimse. İtaat etmeyeni anlatmaya gerek yoktur. Çünkü o zaten ayetin ve tehdit edici hadislerin muhatabıdır. Burada birinci profildeki kişi, bir yapı için yol arkadaşı, sadık insandır. Onunla her türlü badireyi atlatmak için planlar yapabilirsiniz. Bu kimse her zorlukta insanların yüz çevirdiği, ihanet ettiği zamanlarda ve şüphe, şehvet, menfaat ve nifak dalgaları devasa boyutta bir yapıya hücum ettiğinde bineceğiniz en sağlam gemi gibidir. Yapı sarsıldığında dahi onunla kuvvet kazanacaktır. Çünkü bu kimse kendi doğrularını İslam'ın maslahatı için geri dönüşümü olmayan bir çöplüğe terk etmiştir. Çünkü doğruları rüzgarda pis kokusunu salıveren şahsi çıkarlar bütünüdür. Doğrusunu yapıya teslim edişi, onun güven duygusunu benliğine yerleştirdiğinden ötürüdür. Allah'ın bizleri bu zümreden kılmasını dileriz. Fakat ikincisine gelince, o bir yapı için yıllarca yaşayıp da üzerine bastığında patlayan bir mayın gibidir. Kendi şahsi doğruları ve çıkarlarının ne zaman patlak verip zarar vereceği kestirilemez. Çıkar dengesi alt üst olduğunda yapıyı satacağı gibi yapının üzerindeki emeklerine karşı nankör fıtratını debasa boyutta sahneye çıkarmaya başlar. Onun için bunca emeğin karşılığı olan vefa sadece İstanbul'daki bir semtin adı olmaktan öteye geçmez. Allah'ın bizleri bu zümreden uzak tutmasını dileriz. İkinci tip kimseyi gönülden itaat etmemeye sevk eden unsurlardan birkaç tanesini zikretmek yerinde olacaktır. Gönülden itaatsizliğin sebepleri 1. Verilen işin doğru olmadığına inanmak Bir kimsenin kendisine has doğruları olabilir. Bunda herhangi bir beis yoktur. Bizim cemaat bireylerinin doğrusunun olmaması gerekir, sözümüzden kastımız, cemaat yönetiminin İslam'ın ve bireyin tümünün maslahatı için ortaya koymuş olduğu bilgi ve tecrübe süzgecinden geçen bir kararın karşısında olan doğrulardır. Kişi bunu bir öneri olarak sunabilir fakat bunu güven duyduğu bir yönetim karşısında tabu haline getirmemelidir. Çünkü yeniden ifade etmek gerekir ki Allah'ın bize emire itaat edin diye buyurduğu husus kişiden kişiye değişen göreceli doğrulardadır. Bunu bir türlü içinden atamayan birey yönetimin kendisine emrettiği hususu içine sindiremeyecek, onlara karşı güven duygusunu zedeleyecek ve son geldiği noktaysa onları yanlış yapmakla niteleyecektir. Bunun sonucunda da kişi yanlış yaptığına inandığında insanlarla ya beraber hareket etmeme kararı alacaktır ya da beraber olmaya devam edecek fakat bunu içerisinde mayın gibi barındıracaktır. Kişinin hem yanlış olduğuna inanıp hem de onlarla beraber olmaya devam etmesi de ayrı bir kalp hastalığıdır. Bir işin doğru olduğuna inanmayan kimse o işi yapsa da insan üzere yapmayacaktır. Buna bir örnek verelim. Cemaat, bir kişinin mescit hizmetinde bulunmasına ve orada su dağıtmasına veya temizlik yapmasına dair bir görev vermiş olsun. Söz konusu birey bunun doğru olduğuna inanır ve gönülden itaat ederse, o işi kendi işi gibi benimser ve dört dörtlük ihsan üzere yapar. Hatta o işi en iyi şekilde yapabilmek için her gün o görevin yerine getirilmesiyle ilgili planlar yapar ve daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünür. Fakat verilen görevin yanlış olduğunu düşünen ve içinde sıkıntı duyan kimse ise, bunu savuşturmanın, bir an önce bitirmenin ve kaytarmanın yollarını arar. İşini de ihsan üzere yapamaz. Bu örnek tüm İslami çalışmaya şamildir. Diğer tüm çalışmaları buna kıyas edecek olursak şunu diyebiliriz ki, gönülden itaat etmeyen birey, İslami bir yapının gözlerini arkada bırakacağı bir kimsedir. Çünkü cemaatin işlerini nasıl geçiştirip nasıl ketmediyeceği kestirilemez. Bu sebeple bireylerin bu yönde kendilerini otokontrole tabi tutması gerektiği gibi, İslami yapılarında işlerinin düzenli ve verimli olmasını istiyorlarsa, bireylerini bu yönde eğitmeleri gerekir. 2. Cemaate tek bir siyaset, yöntem üzere itaat etmek Her cemaatin söz konusu vakaya göre belirlediği bir siyaseti, yöntemi vardır. Bazısı davet ve hizmet alanındaki faaliyetlerini açıktan yapar, kimisi gizli tutar. Bazısı daveti kitlesel platforma taşımaz, sadece ilmi araştırmalar ve ilmi neşriyatlar düzeyinde yöntem belirler. Bazılarında katı yapılanma söz konusuyken, bazısı da genele açık bir yapılanma için biraz daha şeffaf bir yapılanmayı tercih eder. Bunları uzatmamız pek mümkündür. Fakat şurası bir gerçektir ki her İslami yapının cemaatlerine şirk ve şirke giden yolları bulaştıranları kastetmiyoruz. Kastımız Müslüman olan, Kur'an ve sünneti selefin fehmiyle anlayan ve ilkelerine şirki bulaştırmayanlardır. Yöntemini belirlediği Kur'an ve sünnetten bir yönü vardır. Kaynağını buradan alarak ilkelerini ve yöntemini belirlerler. Fakat vakanın ve şartların değişmesiyle siyaset ve yaklaşımları da değişebilmektedir. Fakat bu asla Kur'an ve sünnete muhalif hareket etmek değildir. Burası yanlış anlaşılmamalıdır. Buradan kasıt, meşru yöntemlerin değişebileceğidir. İşte bu yöntemlerden sadece bir tanesi üzere itaat eden ve cemaatin sadece bu yöntemden ibaret olduğunu düşünen kimse, cemaatin olaylara ve kişilere yaklaşırken farklı bir yöntem sergilemesi halinde gönülden itaat etmeyecektir. Çünkü o, bir tek siyaset üzere cemaat içerisinde yetişmiş ve cemaatin sadece böyle olması gerektiğine inanmıştır. Örneğin, cemaat yönetimi katı ve tavizsiz bir yapılanma üzeredir. Fakat şartların değişmesi, davetin kitleselleşmesi ve kişilerin yapı içerisindeki faaliyetinin kaçınılmaz olması gibi durumların olmasıyla cemaat yönetimi katı ve tavizsiz politikasını değiştirdi. Bu durumda tabisiz ilkeleri kendine düstur edinip başka yöntem olamayacağını savunan kimse burada gönülden itaat edemeyecek ve bir üst maddede anlatılan sonuçlardan bir tanesiyle yüz yüze kalacaktır. Ya da cemaat önceden çok aktif, sosyal ve açık daveti kendisine ilke edilen bir cemaatken, daha sonraları şartların değişmesiyle gizlilik ilkelerini daha sıkılaştıran ve kabuğuna çekilen bir cemaat halini aldığında da aynı durum söz konusu olacaktır. Tek bir yöntemi kendisine tabulaştıran kimse burada da gönülden itaat edemeyecektir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir yapıdaki fertlerin tek bir yöntemi ve siyaseti kendilerine tabulaştırmaması gerekmektedir. Yöntemler vakada şartlara göre değişebilir. Ayrıca yöntemler fertlerin karakterlerine göre şekillenmez. Fertler yöntemlere göre şekil almalı, o yönteme ayak uydurmalıdırlar. Aksi halde verilen sözler yenmeye, ahitler bozulmaya başlayacaktır. Kişinin istekleri yerine geldiğinde canı gönülden itaat etmesi, istedikleri olmadığı zaman ayette belirtildiği gibi içinde başka sözlerle gecelemesi ve sonucunda da ahde vefa göstermemesi, Allah'ın onlarla kıyamet günü konuşmaması, onları temize çıkarmaması ve azap etmesi akibetiyle karşılaşması olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti. Üç sınıf vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, o ve onlar için acı verici azap vardır. Bunlardan bir tanesi yalnızca dünyalık için imama biat eden adamdır. Eğer imam isteğini verirse ona vefa eder, yoksa vefa etmez. Gönülden itaatsizliğin zararları Şunu bilmek gerekir ki emre itaatin iki boyutu vardır. Maddi ve manevi boyut. Maddi olarak kişi yaptığı işte her zaman yük taşıyana benzer. Belli bir yerden sonra beli kırılacak, yorucu işler onu bir tab düşürecektir. Çünkü sürekli koşturan ve yorulandır. İlmi çalışmalar, davete yönelik çalışmalar, hizmete dair çalışmalar vesaire. İslami davayı gütmek insanın bedenen efor sarf ettiği bir alandır. Bu sebeple maddi olarak insana ekstra bir külfet getirir. Manevi yönse kişinin cemaat yönetimi ile arasındaki sevgi bağıdır. Sevgi olmadığı müddetçe verilen işler ona hamallıktan başka bir şey katmayacaktır. Emir sahibi şer'i hususlara aykırı olmadığı müddetçe ne yapsa kişinin içerisinde bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü sevgi hangi alanda olursa olsun tüm olumsuzlukları çirkinlikleri örten bir duygudur. Bu sebeple cemaat bireyi ile cemaat yönetimi arasındaki bağın sevgi bağ olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde salt maddi yön düşünülürse, perdin bıkkınlık duyması, işlerden dolayı bitap düşmesi ve işleri gönülsüz bir şekilde yapması kaçınılmazdır. Bu da beraberinde kalplerin ayrılığını getirecektir. Şair der ki, diğerlerden Leyla'nın diyarına geçiyorum. Bir o duvarı, bir bu duvarı öpüyorum. Diyarların sevgisi değildir kalbimi çelen. Bir zamanlar diyarların içerisinde olanın sevgisidir.'' Hikaye o ki bir genç bir kızı sevmiş. Sevdiğine ulaşabilmek için her gün koca nehri yüzerek geçermiş. Onu görüp geri dönermiş. Bir gün yine yüzerek karşıya geçmiş, sevdiği kızda bir kusur görüp ''Senin gözünde bir şaşılık mı var?'' demiş. Kız da ''Sakın bugün karşıya geçme'' demiş. Tabi delikanlı dinlememiş ve karşıya yeniden geçmek için nehre dalmış ve boğulmuş. Burada gencin iştiyakla gidip koca nehri geçecek kadar gözünde küçülten şey sevgidir yaşılığı görüp sevgisi bittiği anda yüzmeyi dahi becerememiş. İşte bu yapıyı olan sevgi insanı olumlu yönden tetikleyen bir duygudur. Bu duygu çekilmeye başladığı anda gönülden itaat kaybolacak, artık yapıdaki kusurlar beyni fokurdatmaya başlayacaktır. Bunu bir bireyin ihsan üzere iş yapmamasındaki sebeplerden biri olarak da sayabiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki gönülden itaat etmeyen birey yapı içerisinde bulunduğu ve bunu tedavi etmediği müddetçe kendisini nifan içerisinde bulabilir. Kendisi gönülden itaat etmemeye başladığı zaman da yapının ve yapı içerisinde bulunan fertlerin kusurlarını araştırmaya başlayacaktır. İşin son halinde de kendisinin istediği şey kendisine verilmediği için basit dünya meta ve kendi hevası için yapıya verdiği sözünden dönüp ahdini bozacaktır. Bu sebeple, yapı içerisinde bulunan bireylerin manevi yönlerini muhasebe etmesi gerektiği gibi, yapının da içerisinde manevi boyutu taşımayan bireyleri ıslah yoluna gitmesi gerekir. Yoksa bu tipteki insanın nerede bitap düşeceği, sözünden dönüp davaya sırt döneceği bilinemez. Allah bizleri emir sahiplerine karşı gönülden itaat eden bireylerden kılsın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Duamızda bu yazı Tevhid Dergisi'nin 39. sayısında yayınlanmıştır.